Nestafirullah, nesta'izu billah, bismillah, velhamdülillah, ve selamu ala rasulillah. Esselamu aleykum. 13.8 küşür milyar yıl önce yaratılmış olan alemde, Binlerce yıllık bir geçmişe sahip olan insan oldu ve milyonlarca yıldır varlığını sürdüren dünya arenası, dünya sahnesi. Ezel ve ebede sahip ve hakim olan Allah için bir hiç mesabesinde. Çünkü zaman mefhumu yani zaman kavramı biz yaratılmış olanlar için bir anlam taşıyor. Hak için, Allah için, sadece bir tanımlama kulları katında. Bu muazzam tarihi geçmiş ve göz kırpan gelecek içerisine sıkışmış olan bugün ve bugünün içerisinde bazen çaresizliğe düşen, boşa düşen, ne yapacağını şaşıran Yönünü karıştıran, Adımından endişe duyan, Gayretlerinden yana kırılan, Hayallerinde sekteye uğrayan, Umut ettiklerinden yana yıkılan, Hedeflerinden yana sarsılan, Endişe ve gayret içerisinde, Bir farklı bunalıma düşen, Biz ahir zaman ümmeti. Ve ezel ve ebedin sahibi olan Allah'tan başka dayanağa kalmayan ahir zamanın masumları ve masumları. Dağda, taşta, bayırda, minarelerle, hoparlörlerle, televizyonlarla, radyolarla, kasetlerle, telefonlarla, tabletlerle. Hayatın her alanına en doğudan en batıya lafzen ulaşan ilahi kelamatullah. Ezan-ı Muhammedi. Ama içerisindeki mana anlamında. La ilahe derken neyi reddettiğini şuurlandırmayan, illallah dediğinde de neyi ve kimi kastettiğini idrak etmeyen ve ettirmeyen bir, düzen bir sistem bir dünya konjektürü içerisinde sıkışan ahir zamanın genç ümmeti <Gülüyor> nefsin şeytanın şeytanlaşmış insanların internet kanalıyla sosyal medya vasıtasıyla çok daha rahat sinelere kadar ulaşabildiği gaflet rüzgarlarının birer fırtına olarak üzerine geldiğini hisseden vesveselerin birer tüsünami dalgası gibi üzerine yağmaya başladığını gören ahir zaman ümmeti genç sağına bakıyor, soluna bakıyor. Ey Allah'ım, Resulünün döneminde olmak vardı diyor onun elinden tutmak vardı. Erkam'ın evinde, safa tepesinin eteklerinde, Mus'ab'ın dizinin dibinde oturup, Cafer'le beraber, Osman'ın yanında, seni dinlemek vahy solumak vardı. Kırkıncı Müslüman'ın vahhit nuruyla, Mekke'deki ilk aşikar ilanın peşinden, Meydana yürüyüp La ilahe illallah dil ile değil Tüm hüzbelerle, cüzlerle, atomlarla, elektronlarla, nötronlarla Bütün varlığına hissederek yaşamak vardı Ammarlarla güneşin sıcağını tatmak Bilallerle meabdenin kumları üzerinde yüz göz sürmek vardı Ambarga dönemindeki şîb Ebu Talib'i sımsıcak Mekke rüzgarlarıyla ama senin elinden tutarak Rabbül Alemine yönelmenin verdiği huzur içerisinde karşılamak vardı. Anadan geçmek, babadan geçmek, yardan geçmek, candan geçmek ama Rabbim rızandan geçmemek demek vardı Resulünün şairliğinde diyor. Eğer emir varsa Ülkelerin terk edilip Habeşistanlara soluklanmak Eğer teslimiyet Gerekiyorsa Ya Resulallah Fedâkı ve ummi ve nefsî Sana ve yoluna Canım fedadır Ey Allah'ın Resulü Sana inen vahiyle temizle bizi Allah'a diyor ya Kur'an'ında İçlerinden öyle bir peygamber ki İlim ve hikmeti öğretir, onları temizler ve arındırır, şirkten, nifaktan, su ilahlaktan, kötü ahlaktan, hayatın ve yaşamın her alanını işgal etmiş olan küfürden, hatadan, yaratılıştaki temiz fıtrata uygun bir fıtrata çevirecek bir şekilde temizle bizi. Demek istiyordu genç. Taif'te seninle beraber soluklanmak, o yetmiş küsür kilometreyi aşınca neyle karşılaşacağını bilmese de senin elinden tutup da ey Allah'ın Resulü, Taif'in sokaklarında sakiflilerden gelecek her şeyi razıyına billahi Rabben ve bil-İslam dinen ve bi Muhammed Nebiyen. Rab olarak Allah'tan razıyım. Din olarak İslam'dan razıyım. Elçi olarak Hz. Muhammed'den razıyım, razıyız diyebilmeyi arzuluyordu ahir zaman genci. Allah'ın gönderdiği 114-6236 ayetin apaçık netliğine rağmen, kısır tartışmaların içerisinde boğultturulmaya çalışılan bir din algısının karşısında ezilmek istemiyordu. Mus'ab bin Umeyr gibi Allah Resulü'nün elinden tutup temizlenmek, arınmak, Hazreti Adem'le beraber gelen İslam dininin mübarek ve kutlu mesajıyla ezel ve ebedini aydınlatmak, dünya vahiretinin saadetine ulaşmak istiyordu. Reytingi kurban edilecek tartışmalardan, sen-ben kavgasına girilecek olan mülazalardan ve sözde ilmi ama kibir ve rüya kokan sloganik yaklaşımlardan, beri ve uzak durarak Allah'ın Kur'an'da bahsettiği gibi hanifçe, din yalnızca Allah'a haskılarak peygamberin tebliğinden günümüze kalan sahabe-i kiramın kutlu dava ve mesajıyla ulaştırdıklarının müstehit imamların Kur'an sünnet ve sahabeye bağlı olan silsileriyle ele gelmiş olan temiz ve berrak yolla yollarına revan olmak istiyordu. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın zahiren varlığına ulaşamasa da o yürüyen Kur'an'dı ya, Kur'an ile o yürüyen Peygamber'le hayatını Yesribken Medine-i Münevvere'ye taşıma istiyor, istiyordu, istiyorduk, istiyoruz. Allah Resulü Kur'an gibiydi, Kur'an da Allah Resulü gibiydi. Peki bugün biz, kötülüğü yapma, yanlışı yapma, batıldan uzak dur diye nasihatlerimizle muhteşem kelimelerimizi dizip karşıdakilerimizi anlatırken, eline meşale almış bir kör gibi kendimizi aydınlatmaktan uzak mı kalıyoruz? Ete mukruna nasabil bir ruvatan sevilen fusa kum. بَانْتُمْ تَطْعُونَ الْكِتَابِ İnsanlara iyiliği emrettiğiniz halde, kitabı okuduğunuz Kur'an'a mashar olduğunuz halde bunu nefislerinize uygun görmüyor mu, hayatınıza tatbik etmiyor musunuz diyordu. Allah Resulü'nün zamanında olup, Taif dönüşünü beraber karşılamak, Hicret arafesindeki buhran dönemini beraber göğüslemek. Hicretin şecaatını beraber kavramak. Yesribi Medine kılmanın ilk günlerinde Ranuna Vadisi'nin sevincini beraber paylaşmak. Le mescudun usis ala min evveli yevmin diye başlayan kubaya anlattığı bölgedeki temeli takva üzerine kurulu olan imar, ilim, ve ikrar mabedini yüklenirken tuğlalarıyla, kerbiçleriyle ruh dünyasını da yaşartmayı ilk cuma besindeki hakikatlerle yarınını hedeflendirmeyi arzu ediyordu. Seriyeler peşinden bedirler, uhutlar, hendekler. Oturan, uyuklayan Kaypaklayan, araziye bağlayan değil, daim yürüyen, daim kıyamda olan, daim kıyamda olmayı emreden bir peygamberin elinden tutup, bu günü kurtarmak için değil, bu günü imar ve yarın inşa etmek için yaşayıp, son anında ilahi kelimetullahın rızasından, bir nefzüde olsa faydalanarak Allah'a kavuşabilmeyi hedefleyen bir delikanlı olmayı arzu ediyor. Asrın genç ümmeti. Ne dirimize ne ölümüze sahip çıkamaz hale geldiğimiz bu ahir zamanda. Ne bol altında inleyen kardeşlerimize bir derman, ne hastane köşelerinde deva arayanlara bir şifa, ne borç altında tefecilerin ve bankaların sömürü düzeni altında yıkılan yuvalara karşı bir melhem, bir deva, bir eda olamadığımız bir dönemde İslam tarihi miraslarına sahip çıkıp, onlardan ders ve feyiz alarak kendimize gelip üzerimizdeki ölü toprağını artma, gayret ve heyecanını da duyma anlamında sıkıntı yaşadığımız dönemlerde, hayır hayır وَلَا تَهُنُوا وَلَا antumul أَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَا اِنْ كُنْتُ مُؤْمِنِينَ diyen ayeti hatırlıyoruz hayır hayır Bedir, Bedir'deki kadar değil bu sıkıntılarımız Uğud'daki kadar değil, Hendek'teki kadar değil onlar aşıldı bundan 100 yıl önce iki büyük dünya Hıf savaşı gerçekleştiğinde Yine de insanlık acaba kıyamet mi kopacak nedir bu kan ve savaş dediğinde yine o da geçti. Gevşemeyin, üzülmeyin. Eğer gerçekten inanıyorsanız, üstün gelecek olan sizsiniz diyen kutlu bir ses. Ümit kesmek yok, ey delikanlı. Karamsar olmak yok, ey genç. Yeğse kapılmak yok ey yuvasındaki dertli baba Karamsarlık yok ey yuvasında yarını konusunda yarını hakkında endişe düşen anne Karanlığa boğulmak yok ey dede ey nene Korkuya kapılmak yok ey çocuk İnşallah Allah bizimle Yeter ki biz Allah ile olalım Mekke'nin kuytu küçük sokaklarındaki dava Gizli gizli söylenen o kutlu dava Bugün bu sıkıntılı süreç içerisinde bile En doğuda Çin'den en batıda Amerika'ya Kuzeyde Rusya'dan güneyde Yemen'e kadar Dünyanın her yerine ulaşıyor Ulaşacak Allah'ın vaadidir Hak batıla daim galip gelecektir. Biz o hakta hakkı hakim kılmaya değil zaten hakim olacak hakta hakkın lütfundan nasiplenmeye gayret edelim. Ve davayı tertlenelim. Ey Musa! Sen ve Rabbin gidin şu eriha'dakilerle çarpışın diyen İsrailoğulların düştüğü büyük gaflete ve kaçırdıkları büyük fırsata düşmeyeceğiz. Meta Nasrullah Allah'ın yardımı ne zaman diyenler? Biz Ensarullahız diyen havarilerin içerisinde İsa Aleyhisselam'a yapılan yalnızlık gibi bir yalnızlık yaşatmayacağız. Biz وَالسَّبِقُونَ الْاوَّلُونَ iman eden Ensar ve Muhacirinin Peygamber Aleyhisselam'a bağlılığını bugün de İmkan dahilinde taşımaya ve yaşamaya ve güçlendirmeye gayret edeceğiz. Allah Resulü وَعْلَمُ mu ف۪يكُمْ kum Rasulullah Ayetince fiziken ve ise de Ruhuna değer kattığı mübarek dinin Mesajlarıyla aramızda olan varlığıyla Kur'an'da onun vazifeleri şöyle beyan ediliyordu. Tebliğti onun vazifesi. Kendisine Allah Subhanahu ve teala tarafından vahyedilen ayetleri ziyade ve noksan yapmaksızın aynen tebliğ etmek. Bu tebliğ işi tamamlandıktan sonra özellikle ahkama dair olan nasların yorumunu yapmak ve onları uygulamak selahiyeti ve sorumluluğu. Uyarma Uyarma vazifesi tebliğin bir bölümü Okumasıyla ibadet olan alemlere öğüt ve şifa olsun için gönderilen Mübarek kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Resulullah Aleyhisselam'ın bu vasfı nezir ve munzir olarak geçer Ve daha birçok yerde müjdeci ve uyarıcı tabirleri bir arada geçer yani bu iki vasıf Birlikte yürür Şimdi Konuyu vahiyin nuruyla idrak etmeye Bir gayret edelim Önce uyarma Sonra da müjdeleme Maide suresi 19. ayet Ey ehli kitap Peygamberlerin arası kesildiği bir sırada size elçimiz gerçekleri açıklamak üzere geldi. Bunun sebebi bize bir uyarıcı ve müjdeci gelmedi dememeniz içindir. İşte size uyarıcı ve müjdeci bir elçi gelmiştir. Allah her şeye kadirdir. Araf suresi 184. ayet Uzunca bir süre beraber yaşadıkları arkadaşları, Muhammed Aleyhisselam'da iddia ettikleri gibi herhangi bir delilik bulunmadığını düşünmediler mi? O apaçık bir uyarıcıdır ancak. Araf Suresi 188 Onlara de ki, Allah'ın dilediğinden başka kendim için bile, Herhangi bir fayda veya zarar verecek güce sahip değilim. Eğer ben gaybı bilseydim elbette daha çok hayır yapmak isterdim. Bana zararda dokunmazdı. Ben inanan bir kavim için sadece bir uyarıcı ve müjdeciyim. Hud suresi 2. ayet. ve 12. Müşriklerin ona gökten bir hazine indirilseydi veya onunla beraber bir melek gelseydi demelerinden çekindiğinden dolayı belki de sen sana vahyolunanların bir kısmını tebliğ etmekten vazgeçmeyi düşünüyorsun ve bundan dolayı da gönlünde darlık, sıkıntı meydana geliyor şunu iyi bil ki sen sadece bir uyarıcısın Allah ise her şeye vekil ve kefildir müşrikler zaman zaman Allah Resulü Aleyhisselam'dan gökten hazineler indirmesi kendilerine bir melek göndermesi ve benzeri gibi olağanüstü şeyler isterler ve Onların bu inatçı ve inkarcı tavırları Allah Resulü'nü son derece üzerdi. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselam onlara bir mucize gösterince de bunun bir büyü olduğunu söyleyerek yine inkara devam ederlerdi. İşte bu ayet onların bu olumsuz tavrı karşısında Allah'ın ayetlerini tebliğden vazgeçmemesi hususunda Resulullah Aleyhisselam'ı uyarmakta ve onun görevinin tebliğ ve uyarma olduğunu bundan sonrasının Allah'ın takdirine ait bulunduğu bildirilir. Hicr Suresi 87-89. Ayetler Andolsun biz sana tekrarlanan veya iki defa indirilmiş olan yedi ayeti Fatiha'yı ve Yüce Kur'an'ı verdik. Sakın onlardan bazılarına verdiğimiz geçici dünya malına gözlerini dikme. Onların karşısında üzülme. Müminlere kanaatkar Onlara ben apaçık bir uyarıcıyım de. Hac 49 Ey insanlar! Ben ancak ''Sizin için hiçbir gizli tarafı bulunmayan bir uyarıcıyım.'' de. kabut 50 ''Onlar Rabbinden ona bir takım mucizeler indirilmeliydi.'' dediler. Sen de onlara de ki, ''Mucizeler Allah tarafından indirilir.'' Ben sadece, Açık seçik bir uyarıcıyım. Secde Suresi 1 ve 3. ayetlerde ise, Elif, Lam, Mim, Kitabın, Alemlerin Rabbi tarafından indirildiğinde, Şek ve şüphe yoktur. Yoksa onlar, Onu peygamber kendisi uydurdu mu diyorlar. Bilakis o, Senden önce kendilerine bir uyarıcı gelmemiş bir kavmi uyarman için Rabbin tarafından gelmiş yegane gerçektir. Umulur ki doğru yolu bulurlar. Fatir 22:24 İşitme ve anlama bakımından canlılarla ölüler eşit değildir. Ama Allah Dilediği kimselere işittirir ve anlatır. Sen kabirdeki ölülere elbette işittiremezsin. Sen sadece uyarıcısın. Şüphesiz biz seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Her millete mutlaka bir uyarıcı gelmiştir. Saat 67.70 De ki, o din, İslam, büyük bir haberdir. Ne var ki, siz ondan yüz çeviriyorsunuz. Mele-i âlâ denen yüce makamlarda olup bitenler hakkında herhangi bir bilgim yoktur. Halbuki siz onları tartışıyorsunuz. Gerçek şu ki, ben herkesçe bilinen apaçık bir uyarıcı elçi olduğum için bu ayetler bana vahyediliyor. Ahkaf 9 De ki, ben peygamberlerin ilki değilim. Bana ve size ne yapılacağını da bilmiyorum. Ben sadece bana vahyedilene uyarım. Ben ancak açık sözlü bir uyarıcıyım. Mülk 25-26 Onlar, eğer siz doğru sözlüyseniz, bu vaat ve tehdit ne zaman gelecek derler. De ki, bilgi Allah katındadır. Ben sadece açık bir uyarıcıyım. Aziz dostlar, bu ve benzeri ayetlerde görüldüğü gibi, Resulullah aleyhissalatu vesselam, uyarma vazifesini daima bir taraf olarak yapmıştır ve kendisine öyle emredilmiştir. Buradaki incelik, Allah tarafından peygamber olarak gönderilen kişinin herkese eşit ve adil davranması, uyarılan kişilerin ibret alıp almamasının önemli olmadığı, neticede herkesin Allah'a karşı hesap vereceği gerçeğidir. Allah Resulü'nün bir vasfı olarak, bugün Kur'an vasıtasıyla hala aramızda olmasının bir sülliyeti olarak, müjdeleme vazifesi, sevindirici haberler vermesi. Müjdeleme vazifesi, genellikle Kur'an'da uyarma ile beraber anılır. Bazen uyarıcı vasfı öne gelmiş, çoğu kere de müjdeleme önce gelmiştir. Bu konuda dikkati çeken bir husus da, Ali i iyi mi bir teve 34 inşik hak 24 gibi ayetler doldu gibi onlara acıtıcı bir azabı müjdeledeki gibi müjdeleme mecaz olarak korkutma manasında kullanılır. Lakin Bakara yüzü 19'da doğrusu biz seni müjde verici ve uyarıcı olarak hak din ile gönderdik cehennemliklerden sen sorumlu değilsin. Sebe 28. Biz seni topluca bütün insanlık için bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. Lakin insanların çoğu bunu bilmezler. <Gülüyor> Rahat 7. Gerçekleri gizleyen kafirler, o peygamber olduğunu iddia eden kimseye, Rabbi tarafından bir mucize indirilmeliydi diyorlar. Halbuki sen sadece bir uyarıcısın. Her milletin bir yol göstericisi vardır. Saat 4 Aralarından kendileri gibi beşer olan bir uyarıcı peygamberin gelmesine şaştılar. İnkarcılar, yalancı bir sihirbazdır bu dediler. Saat 65 De ki, ben sadece bir uyarıcıyım. Tek ve kahhar olan Allah'tan başka ilah yoktur. İsra 105 Biz Kur'an'ı hak olarak indirdik. O da hak olarak indi. Seni de ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Furkan 56 Biz seni ''Ancak müjde verici ve uyarıcı olarak gönderdik.'' Ahzab 45 ''Ey Peygamber! Biz seni şahit, müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik.'' Fetih 8 ''Biz seni şahit, müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik.'' Miras ve davasıyla hala aramızda olan Allah Resulü'nün vasıf ve vazifelerinden biri olarak yine müzekkir, hatırlatıcı olması. Allah Resulü Aleyhisselam Kur'an'da bu vasıfta da anılır. Gaşi'ye Suresi 21 ve 22'de Hatırlat Çünkü sen ancak bir hatırlatıcısın. Onların üzerinde bir zorlayıcı değilsin. Kaf 45 Biz onların söylemekte olduklarını daha iyi biliriz. Sen onların üzerinde bir zorlayıcı değilsin. Ahiretteki tehditten korkanlara Kur'an ile öğüt ver. Onlara Kur'an'ı hatırlat. Zariyat 55 sen hatırlat, öğüt ver. Zira hatırlatmak, tenfaul müminin, iman edenlere fayda verir. Tur 29 Sen hatırlat, öğüt ver. Allah'ın lütuf ve keremiyle sen ne kahinsin, ne de onların iddia ettiği gibi delisin. Ayla 9. Eğer hatırlatma fayda verecekse hemen hatırlat. Öğüt verme. Allah Resulü'nün vasıfları. Kur'an'daki bize kalan mirası ve manevi varlığı. Sebe Suresi 46. Ayet Resulüm onlara de ki size bir öğüt vereceğim. Allah hakkı için ikişer ikişer ve teker teker ayağa kalkmanızı sonra da arkadaşınızda Hz. Muhammed'de herhangi bir delilik olmadığını düşünüp anlamanızı öğütlerim. O sadece şiddetli azap gelip çatmadan önce sizi uyaran bir peygamberdir. Nisa 63 Onlar öyle kimselerdir ki Allah onların kalplerindekini bilir. Sen onlardan uzaktır. Onlara öğüt ver ve onları hakkında belagatlı sözler söyle. Yol gösterme vazifesi. Allah Resulü Aleyhisselam'ın en önemli vazifelerinden biri de yol gösterme. Kur'an dilinde buna hidayet deniyor. Aslında hidayet Allah'tandır yani Allah subhanahu ve Teala bir kimseye hidayet nasip etmezse peygamber o kimseye o kimseyi hidayete erdiremez O halde peygamberin görevi herkese doğru yolu Allah yolunu göstermektir Bundan sonrası kişiyle Allah arasına kalmıştır Zira Kasas Suresi 56. ayette şöyle buyurulur. Sen sevip arzuladığın kimseleri hidayete erdiremezsin. Lakin Allah dilediği kimselere hidayet verir. O doğru yolu bulup hidayete erenleri daha iyi bilir. Bir rivayette Resulullah Aleyhisselam, Amcası Ebu Talib'e hitaben Amcacığım La ilahe illallah deki ki Kıyamet günü senin lehinde Şahitlikte bulunayım demişti Ebu Talib ise Kureyş kadınları beni kınarlar Korkudan bunu söyledi derler Eğer böyle demeyecek olsalardı Müslüman olup seni sevindirirdim dedi ve iman etmedi biraz önce mealini arz ettiğim ayet bu olayla ilgili olarak inmiştir denilir buna göre Resulullah Aleyhisselam peygamberin vazifesi yol göstermek gerçekleri olduğu gibi açıklamak bundan sonra dileyen iman eder dileyen iman etmez Hidayet Allah'tandır. Zümer suresi 52 ve 3. ayette şöyle ifade edilir. ''İşte bu şekilde biz sana Cebrail vasıtasıyla bizim emirlerimiz olan Kur'an'ı vahyettik.'' Sen daha önce kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Lakin biz, kullarımızdan dilediğimiz kimseleri hidayete erdirmek için onu, Kur'an'ı bir nur kıldık. Şüphesiz sen insanlara doğru bir yolu, göklerde ve yerde bulunanların hepsi kendisinin olan Allah'ın yolunu gösteriyorsun. Şunu iyi biliniz ki, işlerin hepsi sonunda Allah'a döner. Ve beşeri münasebetler. Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın, insanların, insanlarla beşeri ilişkisi, en yüce örneği teşkil eder. Bilindiği gibi, insanlara doğru yolu doğruyu gösteren kimsenin irşatlarının ve tavsiyelerin etkili olması söylemlerinin eylemleriyle bir olmasına bağlıdır. Yıllardır sohbet edip birbirimize hakkı ve sabrı tavsiye eder ama kürsüden inip mikrofonu bırakır bırakmaz siz hancı ben yolcu dersem veya dersek veya dersen işte bu dilimize. Gönlümüze, dinimize ihanet olur. Birbirimizi kandırırız ama Allah'ı kandıramayız. Ahlakı muhteşem bir kul, kulu muhteşem bir Resul olan kıymetli incimiz Allah Resulü Aleyhisselam'ın en önemli vasfı buydu. İlahi buyurayık ilk başta o teslim olur. Nefsinde ve ehlinde, ailesinde, sevdiklerinde uygular, sonra çevresindekilerle bunu yaşar ve paylaşırlar sloganların kolay havalarda uçuştu sosyal ve ma ma medya marifetiyle duvar sözlerinin herkese yazar olarak kitaplaştırıldı değil mi? yazar kaynıyor şu anda her yerde ok sözleri buradan al, bu sözleri oradan al, 500 sayfaya ulaştır A4'le ver matbaaya çıkarsın, bandrolle kolaylıkla al, yayın evine biraz para ver, birkaç bin bastır kitabımız çok oldu hafızlarımız da çok oldu Bilgi dolu kitaplarımız ve raflarımız da çok oldu. Hatta cep telefonlarımız bile birer kütüphane oldu. Çoğunun cep telefonunda bilmem ne vakti programı var, bilmem ne kütüphanesi var. İşin ilginç tarafı okuyanı az, daha ilginç tarafı az okuyanından yaşayanı çok daha az. Ama ne dedik? Bir mıh, bir nal kurtarır. Bir nal, bir at kurtarır. Bir at, bir yiğit kurtarır. Bir yiğit de Allah'ın izniyle bir davayı yüklenerek kurtarır. Allah, ne isterse, Fethi onun eliyle mübarek kılar. Bize düşen, musab gibi yesirbe, Cafer gibi Habeşistan'a Dehye gibi Kayser'e Bizans'a yürümektir Ya eba Belensari gibi Konstantiniya surlarında şehadet şerbeti içeriz Ya Ayasofya'yı Fethin simgesi haline çevirerek Mehmet Mehmetken Fatih Sultan Mehmet olur. Bin ölsek de Bin Allah'ın izniyle küfür ne kadar plan yaparsa yapsın, zalimler ne kadar plan yaparsa yapsın. Bütün planların üstünde hepsine hükmetici olan, aziz ve cebbar olan, yegane kuvvetin ve kudretin sahibi olan tek mağbud ve kuvvet Allah bize yeter. Ama biz, Yusuf suresini ezberleyip güzel makamlar okuduğumuz gibi, Yusuf aleyhisselamın anlatıldığı o surede Yusuf peygamberi de anlayabilmeliyiz. Muhammed suresini okuyup ezberlemenin şifasından faydalanırken orada anlatılan vasıflarla vasıflanma ederdir. Yusuf suresinde Yusuf aleyhisselam devletin vazifesinde vazife almayı o zamanın küfrünün başında bulunan Firavun'a dile getiriyordu. Beni maliyenizin başına getirin ben müşterden anlarım diyordu. Öyleyse samimi samimiysek başarabileceğimiz her hizmetin altına imzamızı atabilmeliyiz. Birbirimizin vekili olalım. Ben vekil olmak istiyorum. Arka sokaklarda gözü oynayan yavrucağın vekili olmak istiyorum. Ben Arakan'daki kardeşimin vekili olmak istiyorum. Ben Myanmar'daki kardeşimin ben Urumçi'deki kardeşimin, ben Suriye'deki, Irak'taki, Yemen'deki kardeşimin gözyaşı olmak, vekil olmak istiyorum. Afrika'daki kardeşime vekil olmak istiyorum. Londra sokaklarında, modernizm altında, küfrün bataklarına çekilmek istenen, ruhu feryat eden kardeşime vekil olmak istiyorum. Ben Amerika'da, siyah-beyaz ayrım altında, Bilal-i Habeşi'nin özlemiyle tevhid aykırmak isteyen, ama tağut zulmünün altında sesini çıkaramayan, sözde demokratik algı içerisindeki mağdur kardeşlerimin vekil olmak istiyorum. Ben İstanbul'umuzun ara sokaklarında, içkinin, kumarın, fuhşun, her türlü pisliğin bataklığına çekilmeye çalışan gençlerimin vekil olmak istiyorum. Hayır hayır, daha da fazla. Ben mazlumlara bakan olmak istiyorum. Mazlumların bakanı olmak istiyorum. Mazlumlarca bakılanı olmak istiyorum. Hayır, hayır. Bu ten, bu canda olduğu sürece, bu can, bu cananın emrini feda olduğu sürece, tuğla da bir toz ya da binada bir temel ya da bir çat olmak adına İslam minasının bir tuğla olmak adına. Ben insanlığın vekili, ben insanlığın bakanı olmak istiyorum. Sen de öyle ol. O da öyle olsun. Şu da öyle olsun. İşte o zaman, beklediğimiz ve arzettiğimiz ettiğimiz gücün ve kuvvetin etkisiyle, zulmedenlere dur diyebilecek, asım bin sabitler, zalimlerin karşısında dikilebilecek, Saad bin Ebi Vakkaslar, küfre karşı meydan okuyacak Halid bin Velidler, müşriklerin karşısında ilahi kelimatullahı aykıracak Hattab'ın oğlu Ömerler olabiliriz. Yoksa sadece edebiyatını yapar, yapar, yapar, zamanımızı doldurur gideriz ne küçüğün ne de büyüğün unutulmadı. sadece günahların değil yapılması gerektiği halde ihmal edilen sorumlulukların ve vazifelerin de hesabı karşımıza gelip faturası önümüze döküldüğü zaman Rab tarafından heyhat ki heyhat olmasın diye aşk ile büyük bir sevda ile mürşidimiz efendimiz Hz. Muhammed'imiz önderliğinde ve Hazreci Ensar kılan o rehberliğiyle, Ensarlı muhacirini Allah ordusu kılan hakikatin süzbesiyle, Afrikaları, Endülüsleri, Konstantiniyeleri, İlyaları, En doğusundan en batısına, Birel Zülkarneyn gibi hakikati ulaştırmak adına, Ben tek başıma ne yapabilirim ki demeden, ortaya atılmak adına. Evet ben ben ben sen ahir zaman sahibi olmak adına. Bir satır, bir satır, bir söz, bir eylem. Madem 14 küsür milyar yıldan beri var olan bu evrende milyonlarca yıldır varlığını sürdüren şu dünyada binlerce yıldır varlığını götüren insan oğlunun Sayısız kulcuklarından bir tanesiyim O zaman bu kulluk arasında Bir figüran olmayacağım Allah'ımın huzuruna Geri döndüğümde Rabbim İşte bu kulcuğun da huzurunda Ama şu gayretlerimle Diyebileceğim bir davam olsun Diyorsak Dertleneceğiz Dertleneceğiz O dert ile Aslında Deva olup, deva bulup, rahmete ulaşacağız. Kendi ideolojilerinin, sözde uyduruk kahramanlarının hayatlarına, realiteden uzakça, absürt olağanüstülüklerle, dilden dile, dillerine zikir ve pelesenk etmiş gibi aktaranlar hayatları birer ibret ve hakikat olan Ashab-ı Güzinin imamların adil amirlerin ve evvela peygamberlerin hayatlarından hayatımıza birer ders ve ibret almak adına dile getirdiğimiz bu hakikatlere masal muamelesi yapması Azrail'le uyanacak olanlar için üzücü bir noktadır. Kitabullah Geçmişlerin hikayeleri değildir. Esatir-ül hiç olmamıştır. Dünya sahnesinde tekrarlanan filmde, Hakikat yolcusu olabilmenin örnekliklerini hatırlatır. Sen yalnız değilsin kardeşim der. Sen yalnız değilsin. Anana, atana, evladına, eşine, dostuna rağmen yalnız değilsin. Seninle yürürlerse ne âlâ? ...seni yalnız bırakırlarsa... ...Allah seninle beraberdir. Sistemin çıkar çarkların arasında telef olma. Sistem bunu gerektiriyormuş diye faize düşme. Bir kereden bir şey olmaz diyerek kumara batma. Aman zamanın serbestliği diyerek zinaya bulaşma. Bir şekilde telafi ederim diye kul hakkına dalma. Mücahit olarak çıktın yoldan müteahhit olarak zirveye ulaşma. Allah diyerek yola çıkarken Masa nisa ve kasa derdiyle telefonla Belan bin Bavralar gibi kavrunlar gibi İbni Selüller gibi Ayağını kaydırma Allah de yürü Allah de yürü Allah'a güvenerek yürü Kuru hayallerle değil Plan yaparak Hedef koyarak Kısa, orta ve uzun vadede Kendini inşa Aileni ihya, dünya ve ahiretini ikbal etmek için. Kutlu yol için bize daim seferde olmak düşer. Es-saihune diye ifade eden, daim seferi hal gibi yaşayanlar. Amir ilmi siyaset ile, alim ilmi ahkam-ı İslamiye terbiyeyi i insaniye ile, Abid ilmi dua ile alemi İslam yürekleriyle cihat edecek. Güzel günler film senaryosu değil, hayatın hakikati olacak. Müminin yapması gereken en mühim faaliyet Allah Resulünün hayatından pratinden elde edilen yüksek şahsiyeti fiilen sergilemesi olacak. Söylem ve sloganların değil, eylem ve icranın sembolü ve aktivisti olma zamanımız geldi ve geçiyor. Müzik Nübüvvetin yani peygamberliğinin ilk yıllarından, vefatının son anına kadar sürekli mücadele ile yürüyen bir peygamber tasavvuruna karşı, oturup sürekli bir kurtarıcı bekleyen ümmet olarak, ona karşı ihanette oluyoruz. Tehlikenin farkındayız değil mi? Öğüt verecek insana değil de daha çok, örnek olacak insana ihtiyaç var. Fetva veren çok olur ama onu yaşayan az bulunuyor. Öyleyse silkilenme vaktidir. Ümmetin birer baba şefkatine muhtaç olduğu dönemlerde kınamanın daha az olması gerekir. Söylemlerimizdeki inciticiliğe ve iticilliciliğe daha da dikkat etmemiz icap eder. Kur'an'da anlatılan hikmet ve güzel öğütü iyi anlamamız lazım. Can düşmanlarıyla cihat ederken bile onlarla hikmet ve güzel öğütle konuşan, küfür etmeyen, hakaret etmeyen peygamberlerden ve onlara tabi olan samimi Müslümanlardan örnek almalıyız. Biliyorsak rehberlik edelim. Yol gösterelim. Bilmiyorsak dua edelim ve bilenlere yönlendirelim. Sabırla, müsaamakarlık, tahammülkarlık gösterelim. Hoşgörülü olalım. Erdemli olalım. Belki Allah bu gayretinizde muhatabımızın hatalarını, yanlışlarını düzeltmesine fırsat ihsan eder. Peşin hükümlü olmayalım. Dün Uhud'da bizimle çarpışan Halit, yarın Seyfullah olarak en önde cihad edebilir. Daha dün bizi ihanet edip, canımızı almak için uğraşan Amur, yarın Tevhid sancağını taşımak için, fetihlerin fatihi olabilir. Biz bilemeyiz, Allah bilir. Akıbet meçhul, gayret, gayret, gayret, seferimiz mübarek olsun. Bu haftaki radyo sohbetimizde kısmen dertlemek ve Allah Resulü Aleyhisselam'ın varlığını daim hayatımızda bir dost, bir rehber, bir mürşid olarak bilerek Kur'an-ı Kerim'in kılavuzluğunda geçmiş ilmi tecrübemizle 1400 yıllık asil ve muazzez birikimimizle beraber, günümüze ve geleceğe taşıyabilmek adına, ahir zaman sahibi olmanın dertlenmesiyle, kısmen de olsa, dillendirmeye, dileşmeye gayret ettik. Allah sizden ve bizden razı olsun. Gücümüz yetti, dilimiz döndü. Sürece, gayret edelim. Kimin gayretiyle ne olur? Allah bilir. Adnan Sensi.com web siteminden çalışmalarımıza ve bu sohbetimizin kaydına da ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.